Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Bir kardeşimiz soruyor, rüyalar gerçek hayatta çıkabilir mi? Ee, rüyalar gerçek hayatta çıkabilir. Ancak kesin çıkacak diye bir kaide yoktur. Rüyaların bir e, haber verme özelliği vardır. Ancak hayatı rüyalar üzerine bina etmek doğru değildir. Yani gerçekleri bırakıp rüyalar üzerinde hayatı yaşamak doğru değildir. Allah Resulü ve Vesselam nübüvvet sona ermiştir. Ancak ondan geriye rüyanın kırkta biri kalmıştır. Yani kırkta biri ey e, sadık rüyaların nübüvvetten yani doğru haber vereceğini Allah Resulü ve Vesselam haber vermiştir. Bu da salih kimselerin göreceği rüyadır. Rüyada takip edeceğimiz usul Kur'an ve sünnetin gerçekte övdüğü rüyada da övülmüştür. Kur'an ve sünnetin yerdiği gerçekten de gerçekte de yer. Ve bunun dışında bu ikisi arasında böyle biraz daha garip, olağanüstü olan e, ya da gerçek hayatta zor gibi görünen bir takım şeyler. Yani kişinin ölmesini görmesi veya kişinin uçtuğunu görmesi. Bunu da Kur'an ve sünnet ışığında e ee, yorumlar yapılmıştır. Ancak bu ancak bir tahmindir. Yani kesinlik ifade etmez. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de Allah bilir. Ancak bu konuda lüzumsuz çok söz söylemiş. Çok kitaplar böyle rüya tabirleriyle ilgili yazılmıştır. Birçoğuna da itibar edilmez. Bunu da söylemek gerekir. Rüyalar görüldüğü zaman eğer kötü rüyaysa Allah Resulü ve sellem kimseye anlatılmamasını Euzubillahimineşşeytanirracim deyip sol tarafına üç defa tükürmek gerektiğini haber vermiştir. Eğer hayırlı rüyaysa da bunu Allah'tan istenmesini ve bunu salih kimselere, güvenilir kimselere de anlatılabileceğini söylemektedir. Dolayısıyla rüyalar hayatta olacak şeylerden haber verirler ve gerçekleşebilirler. Ve e, dediğim gibi bütün hayatı bunun üzerine dizayn etmek doğru değildir en doğrusunu bilen Allah subhanahu ve taala'dir